Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Muhterem seyirciler, Ali Emran suresinin 184. ayet-i kelimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i 40 yıl değerli insan, doğru insan, güvenilen insan, akıllı insan, dengeli insan diye takdir edenler adına Muhammed Emin, güvenilen Muhammed, güvenli Muhammed diye isimlendiren insanlar bir gün geliyor, o insanları Allah Celle celalühün belirlediği doğrulara davet edince hemen aleyhine geçiyorlar. Delirmiş diyorlar, sihirlenmiş diyorlar, yalancı diyorlar. Efendimiz insandır, üzülmüş. Rabbim diyor ki, bu <gülüyor> كَذَّبُوكَ fakat küzziva min Eğer bu adamlar seni yalan senden önce diğer peygamberleri de yalanladılar. Ca'u bil beyinatı ve züburi vel kitabil munir. O peygamberler de halkına mucizelerle kitap geldiler. Suhofla geldiler. İnsanların ufkunu aydınlatan kitapla geldiler. Ama onları da yalanladılar. eseri seni de yalanlayacaklar. İnsanlığın bir kısmının aleti bu. Küllü nefsinde iğatül müevet. Her can Ölümü tadacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Bu Kur'an ayetidir. Buna inanmayanlar tabiat ayetine inanıyorlar. Dedelerinin öldüğünü, ninelerinin öldüğünü, babalarının öldüğünü, annelerinin öldüğünü, çocuklarının öldüğünü görüveriyorlar. Yedi milyar insana sıhhatli olmanın Uzun yaşamanın yollarını gösterenler gencecik gidi veriyorlar. 52 yaşında gidi vermiş, 53 yaşında gidi vermiş, 40 yaşında gidi vermiş. İnsanlara uzun yaşamanın yollarını öğreten profesör 40 yaşında ölü vermiş. Tabiat ayetleri olarak Rabbimin ayeti o da. Ona inanmak zorundalar. Çünkü en sevdiklerini kaybediyorlar. Rabbim de Kur'an ayetiyle diyor ki: Her can ölümü tadacaktır. Ve inne ma tuva'funa ucurakum yevmel kıyamet. Kıyamet gününde siz karşılığını alacaksınız. Fe men zuhziha anin nar ve udkhilil cennete faqad fas. Kim cehennemden uzaklaştırılır cennete koyulursa o kazanmıştır asıl kazanç o asıl başarılı insanda o hani bir günlük bir saltanat sürüp de 80 yıl 90 yıl zindanda kalmak mı kimse tercih eder bunu bir gün bir veya bir saat saltanatlı bir hayat yaşayacaksın. Sonunda da yüz yıl zindanda kalacaksın. Kimse istemez. Yüz yıl dünyada her istediğin yerine getirilecek. Ama cehennemde sonsuz senelerde yanacaksın deseler ki deniyor Rabbim öyle diyor. Bunu tercih eden... İnsanlar var. Niye cehennem görülmediğinden? Biz dünyamızın da güzel olmasını, ahiretimin de ahiretimizin de güzel olmasını isteyenlerdeniz. Ve mal hayatı dünya illa metağulurur. Dünya hayatı insanı aldatan bir metadır. Diyor Allah Celle Celalı. Bizi güzeller ve güzellikler kandırıyor. Güzeller ve güzellikleri elde etmeyin demiyor dinimiz. Kuralına uygun elde edin. Allah Celle Celalühün yarattıklarını Allah Celle Celalühün koyduğu kurallar içerisinde elde ediniz diyor başkasının malı haksız yere sizde olmasın. Başkasının namusuyla şahsiyetiyle oynamayın. Ağzınızdan haram girmesin, dilinizden yalan çıkmasın. Latüblavunne fi emvalikum ve enfisikum. Mallarınız ve canlarınız konusunda imtihan olunacaksınız. Çocuklarımız imtihan sorularımızdır. Rütbemiz, imtihan sorumuzdur. Servetimiz, şöhretimiz, imtihan sorularımızdır. Bütün bunların hakkını vermekle sorumluyuz. Ve le tesmeunne minellezîne ütül kitabe min gablikum ve minellezîne eşrakû eden ketîran. Kendilerine kitap verilenlerden, ve de müşrik olanlardan bizden önce kendilerine kitap verilenler var Yahudiler, Hristiyanlar ve de müşrik olanlardan çok söz işiteceksiniz onlardan çok eziyetler de göreceksiniz Rabbimiz diyor ki ve intasbihu ve tettehu eğer sabreder ve Allah'ın kurallarına göre hareket ederseniz, yani takva halini yaşarsanız, bir başka ayet kermede, len yal, ve intısburu ve tettabu, len yadurrukum şeya, size hiçbir şekilde zarar veremezler. Burada ise feinle darikemin azmil ümür, işte yapılacak azmedilecek, işte iş budur. Diyor Allah Celle Celaluhu. Sabretmek demek, kaçmak, evden dışarı çıkmamak demek değildir. Cephede, dünya bir cephedir zaten. İmtihan salonunda gayret göstermektir. Ve iz ekadallahu mitha gallezine utul kitabe letübeyyinunnehu linnâsî ve latiktümünehu. Allah kendilerine kitap verilenlerden söz aldı. Hangi konuda? Bu kitabın kitabı insanlara açıklamak ve hiçbir ayetini gizlememe konusunda söz aldı. Ama fenbuzu var azuhurim. Elleriyle kitabı arkalarına attılar. Veşterû bihi temenen galîle. O kitapla o kitabı çok az para karşılığında sattılar. Febit semâ Ne kötü bir alışveriş yaptılar diyor Allah Celle, Celle Onlara diyor da bize demiyorum. Onları örnek veriyor ve bizi uyarıyor. Allah'ın ayetlerini, zaten Kur'an'da birkaç yerde var, Allah'ın ayetlerini az para karşılığında satmayın. Peki çok para karşılığında satılabilir mi? Dünyanın o yuvarlak hali bir altın top halinde terazinin bir kefesine koyulsa, öbür tarafına da Kur'an'ın bir ayeti koyulsa, Kur'an'ın ayeti ağır gelir. Yani az para dediğimiz dünya yuvarlağı bir altın olsa da yine az gelir. Makam için, servet için, şöhret için, şehvet için Allah'ın bir tek ayeti dahi satılmamalıdır. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اَتَبْ وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ ve وَلَهُمْ عَذَابٌ <اَلِيمٌ> Kendilerine verilenlerle şımaranları yapmadıklarıyla övülmeyi sevenleri kurtulmuş zannetme. Onlar için acıklı azap vardır diyor. Yapmadığımızla övünenlerde övülmeyi sevmeyelim. Yaptıklarımızı biz bahsetmeyelim, başkaları bahsetsin o ayrı. Yaptığımız iyilikler, başarılar başkaları tarafından taltif adı altında bahsedilsin ama biz yine bahsetmeyelim. Hep iyilikler yapmaya, başarılar üretmeye devam ediverelim. Velillahi mulkussamawati vel ard vallahu ala kulli şeyin kadir. Göklerin ve yerin mülkiyeti de otoritesi de Allah'a aittir ve o Allah her şeye gücü yetendir. Şimdi hemen devam eden ayet kelimeler. kerimeler. İnne fi halqi's semawati vel ardı vehtilafil leyli ven nahari li ayatin li ulil elba. Göklerin ve yerin yaratılması, geceyle gündüzün ardarda arda gelmesi, işte bütün bunlar akıl sahipleri için birer ayettirler, delildirler yani. Bir tek yıldızı yaratmayı geçin, Rabbimin yarattığı yıldızların sayımı bitmemiş daha. Bu kadar teknolojiye sahip olmamıza rağmen. Bu sefer akıl sahiplerini tarif ediyor. Çok akıllı adam dediğinizde şunlar anılması lazım. Ellezine yezkurunallaha kıyamen ve qu'uden ve ala Onlar ayakta otururken yatarken Allah'ı zikrederler. Hani ayakta, namazı ayakta kılmaya zaruret olursa oturarak kılmaya oturamayanların da yattığı yerden kılmasına e, izin olan ayet-i kerimedir ama onunla da sınırlı değildir. Biz yürürken de Allah'ı zikrederiz. Yarattıklarını görerek onu e, onun yarattıklarını hatırlar, görür ve Allah Celle Celaluhu'yu hatırlar her şeyimizde. Yediğimiz, gördüğümüz, tattığımız, tuttuğumuz her şey, kokladığımız her şey bize Allah'ı hatırlatmalıdır. Ayaktayken de, otururken de, yatarken de. Daha, ve yetefekkerune fî halkı semâvâti vel ard. Göklerin ve yerin yer hakkında tefekkür ederler. Rabbena mâ halaktehâza ve ey bizim Rabbimiz sen boşuna bir şey yaratmadın. Boşuna bir şey yaratılmamıştır. Gül de bir hikmete binaen, diken de bir hikmete binaen yaratılmıştır. Yılanın da akrebin de, bülbülün de birer değil binlerce görevi vardır bu dünyamızda. Boş bir şey yaratılmamıştır. Sübhaneke, ya Rabbi biz seni tenzih ederiz. Sen yaratılmışlara benzemezsin. Her şeyden yücesin, leyse ke şey şeybünsün. Benzerin yok senin. Öylesi fegna azaben Bizi ateşin azabından koru ya Rabbi. Rabbana, inne kemanından içilin nara, ve had azayte ve maliz zalimine min ansar. Ya Rabbi, sen kimi ateşe koyarsan ahirette onu rıssuayetmiş olursun ve maliz zalimine min ansar. Zalimlere hiçbir yardımısı yok. Cehenneme atılanlara ırtarı verecek kimse yok. Rabbana, innana semena minadiyunadi lill-ıman, an aminu b Rabbikum, fa amen. Rabbana, fawfir lana dnu bana ve kifir alna ve Ey Rabbimiz biz o Rabbinize iman edin diye çağıran Münadi'yi, o nida edeni, o çağıranı işittik. İşitmekle kalmadık. Söylediklerine iman ettik. Ey bizim Rabbimiz, günahlarımızı affet. Kötülüklerimizi kapayıver. Ve bizi iyilerle beraber öldür. İyi olarak ölelim, iyilerle beraber Rabbena ve atina ma ve ettena la rusulike. Ya Rabbi peygamberlerine vaat ettiğini bize de ver. Onlar bütün peygamberler kesinlikle cennetlik. Öyleyse bizi de cennetine koy ya Rabbi. Ve la tuhzina yevmel kıyameh. Kıyamet gününde bizi rusvay eyleme ya Rabbi. İnneke la tuhliful mi'ad. ''Sen sözünden dönmezsin ya Rabbi'' diye dua ediyoruz. Çok güzel Kur'an okuyan Kurra-i kiramımız genellikle bu ayetleri okurlar. ''Haydi bir aşri şerif okuyuver'' denildiğinde bu ayetleri okurlar. Hem duadır hem zikirdir bu ayetler. Peki dua ettik Rabbim Rabbim de diyor ki: "Festecâbe lehum Rabbuhum." Rableri onlara şöyle cevap veriyor: "Enni lâ'u'ziru amele hâmil min kun min zekerin ev Erkek olsun, kadın olsun. Amel edenlerin ecrini zâhi etmem. İster erkek, ister kadın. Takva yarışında Hangisinin ameli daha güzelse, niyeti daha iyiyse, Allah katında o daha değerlidir. Bağdukun min bağdın. Siz birbirinizdensiniz. Fellezîne hacerû ve ekricû min diyârihim. Ülkelerinden hicret edenler ve çıkarılanlar. Ve uzu fi sebîlî. Benim yolumda eziyete uğrayanlar ve bahtelu ve kutlu Allah'ın dini konusunda savaşanlar ve o yolda öldürülenler ve ükcefiran nehum seyyaatiim ve leydiklen nehum cennetin Onların kötülüklerini, günahlarını kapatacağım. Onları. Onları cennete koyacağım. Altından ırmaklara, cennete koyacağım. Allah'tan bir mükafat olarak cennete koyacağım. Vallahu indahu husnü't-tevaab. Mükafatın, sevabın en güzeli Allah katındadır, diyor Allah Celle Celalüh. Amele amilin <Sessizlik> minkum demişti. Bir iş yapan kişilerin Mükafatı zayi olmayacak verilecek onlara demişti ama onların başında hicret ve Allah yolunda eziyete uğrama ve bunlara dayanma tabi Allah'ın dini için savaşan ve o yolda öldürülen insanlar bir diye bir açıklama getirilmiş oluyor burada. La <Sessizlik> yaghurru annake taghallabul ladine keferu fil biladi meta'um qalilun summa ma'wahu cehennem ve bi <Sessizlik> Kafirlerin yeryüzünde dolaşıp durmaları seni aldatmasın. Onların geçici, azıcık bir dünyadan faydalanmadır. Sonra onların yerleri cehennemdir. Orası çok kötü bir yataktır, beşiktir diyor ateşe peşik olarak yer olarak ateşe atılacaklar. onların o durumu seni aldatmasın diyor sevgili peygamberimizin şahsında bir de lakin illene tegav rabbihum lehum cennetun tecrimin tahti helenharu halidin fiha nüzulen min indillah ve ma indallahi hayrun lil ebra ancak Allah'tan sakınanlar sevgisini yitiririm diye titreyip emretiklerini yerine getirip yasaklarından kaçınanlar için altından ırmaklar, akan cennetler vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Allah Celle Celaluhun misafiri olacaklardır. Daimi misafir yalınız. Allah katında olanlar, Ebrar için, yani bu dünyada hep iyilik yapmış insanlar için daha hayırlıdır, diyor Allah Celle Ve inne min ehlil kitabi, lemen yu'minu billahi ve ma unzile ileykum ve ma unzile ileyhim khâşi'ine La yeşteğune bi ayatillahi, temenen اُلَٰئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِنَّ اللّٰهَ سَر۪يهُ Ehl-i kitabın içerisinde Allah'a inananlar vardır. Size indirilene, yani Kur'an-ı Kerim'e indirilene inananlar vardır. Kendilerine indirilene de inananlar vardır. Allah'a karşı gelirim ürpertisi içerisinde olanlar vardır. Onlar Allah'ın ayetlerini az para karşılığında satmazlar. Onların mükafatı Rableri katındadır. Allah'ın hesabı çok süratlidir diyor Allah Celle Celaluhu. Yani ya ehli kitabın içerisinden Allah'ın ayetlerini duyduktan sonra iman edecek insanlar vardır, olmuştur, kıyamete kadar da olmaya devam edeceklerdir. Şu anda dünya genelinde batılıların, batılı siyasilerin strateji uzmanlarının ifadesine göre devamlı yayılan tek din İslam dinidir. Bu kadar aleykte propaganda yapılmasına rağmen. Batının tamamı Hristiyan. Ateistleri de var ama Hristiyan. Hristiyanların da bir kısmı Katolik. Dinine tam bağlı. Dinine tam bağlı olanlar daha çabuk Müslüman oluyorlar. Çünkü doğruyu aramada ısrarlılar. Kötü propaganda onlara da ulaşınca ''Bakayım bu kadar kötü din olur mu?'' diye Kur'an-ı Kerim'i alıyor, okuyor, iman ediyor. Kendi daha önce okuduğu kitabın içindeki doğrular vardır, orada yanlış da vardır. Onun doğrularıyla Kur'an onu mümin veriyor. Allah Celle Celaluhu ondan bahsediyor ve sonra bize dönüyor. Ya eyühellezina amenu ey iman edenler. Bütün dünyadaki Müslümanlar bunlar. Kadın, erkek, yaşlı, ihtiyar, ergenlik çağına geldiği andan itibaren son nefesine kadar her mümine hitap ediyor ve diyor ki ya eyühellezina amenu sabredin. Ve sabiru, sabırda yarış edin. Ve rabidu, Allah'ın dinini tebliğ etme ve düşmanlara karşı onu korumada birbirinizle kenetlenin, omuz omuza verin. Ribat, eski dilimizde, yani kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda, siret kitaplarımızda da, Müslümanların yaşadığı ülkenin sınırlarında o üzerinde secde edilen vatanın bir karış toprağına düşman ayaklar basmaması için orada bekleyenler. Harb olmadığı zaman ilimle, zikirle meşgul olan harb aslında da dinini ve vatanını savunan insanlara deniliyor orada onlar birbirleriyle omuz omuza veriyorlar ve rabitu tu birbirinize kenetlenin dininizi dininizi koruma konusunda göğüslerinizi düşmana karşı set haline getirin Hani Mehmet Akif merhumun Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz, yürürüz diyor. Vettehullâhe li'allekum tufrihûn Allah'tan so sakının ki böylece siz kurtuluşa erersiniz. Umulur sizin kurtuluşa ermenizin tek yolu sabretmek, Sabırda yarış etmek ve Allah'ın dinini yaşama, tebliğ etme, düşmana karşı savunmada birbirinizle kenetleniniz. Gönülleri gönüllerinize bağlayınız, omuzları omuzlara veriniz. Zaten namazda bunun eğitimini hep yapıyoruz, kenetleniyoruz, omuz omuza veriyoruz Rabbimin. Fevali veciheke şatr'al Mescid-i Haram. Mescid-i Harama çevir yüzümü emrini yerine getirirken safta omuz omuza veriyoruz. Aynı yöne yöneliyoruz. Dağılmıyoruz. İşte buna da rabita deniliyor. Allah birliğimizi kendi bir yani ahad ismi etrafında toplasın, saflarımızı sıklaştırsın, gönüllerimizi birbirine bağlasın, kendi yolundan başka bize yol nasip etmesin, peygamberlerinin izinden gitmeyi devam ettirsin, cennette sevgili peygamberimize komşu eylesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.